Yok yok, o diyor, o. <gülüyor> <gülüyor> diyor, değil mi böyle? <gülüyor> Bana gelemede. Evet, kafkesk. Evet, e, Prince of Bel-Air demek istiyorum. Çünkü Buna Çünkü Will Smith'i Smith de ama. çok seviyorum. Ee, Prince of Bel-Air. Var mı şu an burada? Var. Aha. Will Smith'i... Ya zenci komedisi, 80'lerin zenci sitcomları, 90'ların zenci sitcomlarını seviyordum ben. Özellikle Türkiye'de de sağ olsunlar bir dönem bize dayadılar da dayadılar. Yani tut tutta işte. Fırççı olan. Evet hepsine. o yüzden biz ırkçı değiliz. Bill Cosby'sine falan sadece. Will Smith'i orada tanıdım. Hani çok da komik olduğunu düşünüyorum işte İşte kuzeniyle aralarındaki muhabbetleri, ailenin işte geyikleri falan filan. Hani çok çok sevdiğim bir sitcom'dür. O yüzden hala da ara ara açar izlerim ben. Hatta zamanda Almanca dublajlı da izlemiştim ben onu bir dönem. O yüzden elimdeki DVD'de Almanca dublaj da var. Arada <gülüyor> da açıp Almanca izliyorum. Çok da keyif alıyorum yani. Ama üstüne böyle uzun uzun anlatılacak Ay, bir, bir yönü, yönü yok, ya. yok. Yani komedi dizisi sonuçta. Ama şey, Ama, e, şey katmak istiyorum. Will <gülüyor> Smith ve yani DJ Jazz Chef ve Fresh Prince o zaman şarkılarını da çok severdi. Evet. Albümleri de güzeldi bence. Şimdi bile ha, yani Will Smith'ci... Yıl kaç abi? 90. Başı... 91-92. <gülüyor> ya. 6 yaşındayım yani Olabilir yani. Ben -no. o kadar tecavüz edildikten sonra söyleyeceğim meyliyorum. Evet. diyor tamam. <gülüyor> <line gülüyor> evet evet. evet. Ben, de söylemek, de ondan bir <gülüyor> ben de söylemek istiyorum. Ben de söylemek istiyorum uzaylı kowboy mu olur ya? Olur <gülüyor> ha cevabım geliyor işte birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Yaptılar oldu abi. Cowboys <gülüyor> vs Aliens mükemmel. Kastını da çok seviyorum. Kastı güzel. Kısa sürmüş olması da belki bu kadar iyi tabii tabii. Yani Kültlüğüne şey, tamam, çok hani. büyük katkısı var o kısa sürmüş ee, olması. Sonradan film var Serenity O filmi de çok beğeniyorum. Serenity'yi çok sevmiyorum. bu. Ben çok beğeniyorum. Ben seviyorum. Ee, <gülüyor> ve bir şey diyeceğim. Ben Serenity ile tanıdım Firefly. Ha. Evet o ters. İlk Serenity'yi izledim. Çok Ama beğendim. İlk bölümü yayınlandığında indirdim. Yani. İşte izledim. İstediğimi yayınlandım. İlk Serenity'yi izledim. Aha ne güzelmiş falan. Ah bunun dizisi de varmış <gülüyor> değil mi? Hatta dar korsal çıkan çizgi romanını görüp, ah bunun filmi varmış. Ondan sonra ah bunun aa, dizisi, dizisi o, o, o. varmış. <gülüyor> ya işte ee, biralar bitti. Çizgi romanı da aldım var. Şarap var bir şişe. Yok bira şarap yap. yap. <gülüyor> <O zaman gülüyor> bira bitiyor var, yani. Ya. Ee, Hiçbirinizin bilmediği veya siklemeyeceğe undateable demek istiyorum. Of! Undateable... Yok. Hiçbir fikrim yok. Yeni yani. dizi. Geçen ben de sezon yani, evet. yayınlandı. Hatta İyi, ilk, ilk sezonun sonunda iptal ettiklerini söylemişlerdi ama devam gelecekmiş. Undateable bana 80'ler, 90'lar sitcom hissini tekrar yaşattığı için çok çok sevdiğim dizi. Size de tavsiye ederim yani gerçekten. O, o dönemlerin sitcomlarına çok benziyor yani. Karakterler açısından da işte bir bar konsepti üzerinden Cheers'a gitmesinden de falan filan hani o yüzden undateable abi. Undateable. <gülüyor> Ayrıca o Yunan soyatlı herif komedyen. Ervi'de çok sevdim hani baş... katında kim oynuyor. Değil, başka evet. bir yer. Ee, Hiçbiriniz izleyemeyeceksiniz hiç muhtemelen. O yüzden ben de oluyorum. Rom biz biz önemli ha. yani ben bizde olup olmaması önemli evet, değil. Ben Roma biz Romani içiyoruz. Ha, ha? Romadi genel olarak içiyoruz. Biz genel olarak içiyoruz. Yok gerçi şatafatlı o. Ne ne Rom, Rom. Ona la. <gülüyor> bu eee Rom. Epik dizilerin abi, başlangıcı oyuncusu e, Titus Pullo'yu <gülüyor> açıyorum. Aa adamı bilmiyormuş. Adam abi tamam. abi Rom nice Rom Romlar Rom Allah aşkına buradan bassın ya. Face Knight Pro. Titus Pullo'yu açıyorum aslında siz. Yazı yazdıım yazdım. Ya modern zamandaki yakın zamandaki epik dizilerin yeniden Ayrısıyla doğuşunu. Ayrıca şahane de Punisher kendisi sonra. Aynen. Ee, dizilerin yeniden doğuşu olan dizi. Ee, benim favori tarihi figürlerimden Sezar'la girişi yapması ayrı bir mevzu. Ki çok da iyi bir adam. 13. Lejion hikayesi. 13. Lejion hikayesi. hikayesi ayrı güzel. Ben mesela sonunu çok beğenmedim. ile Mark Antony muhabbeti ayrı güzel. Sonu evet. -Antonio. Antony. <gülüyor> Mark da <Mark> <gülüyor> eski kocası mıdır? Boşandı değil mi onlar? İşte onlar oynuyor. <gülüyor> onlar oynuyor. Ayrılmış. mi ayrılmış? <gülüyor> i̇şte Marcus Anthony'sla Kleopatra'nın keyfi <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz seviyesinden soru. eski sevgili e, dizinin içine katıp popüler kültür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gönderme bence, yapmaları da gerçekten çok iyi bir yönetmen bence. <gülüyor> Böyle diyalogları seviyorum. <gülüyor> Müthiş bir yönetmenlik şey var. Bu yani. şeyler hala kullanılıyor pek çok dizide. Kullandığı fasatlar vesaireler, menmeler, dekorlar hala pek çok dizide kullanılıyor. Aynı aynıları. Hı hı. Nasıl ya? Saklıyorlar ya. Saklıyorlar abi. Kullanıyorlar kullan ya. Kullanıyorlar. Kullan, kullan kullan şey gibi Universal Studios'da nasıl binlerce film çekiliyor. IW'daki o şato işte. Guillermo hmm. e, Gros Mahallesi. Ama yani, tabii adamlar öyle değil mi? Sa yani, küçük gelinindeki yani. şey ma malikane gibi. <gülüyor> ya, bütün zaman samanyol bizde. Yakmayı reddetmiş yapımcı ya. şirket zaten o malikane gibi. <gülüyor> <Gelin> o yüzden... <gülüyor> onun... <gülüyor> yani montajcısı biraz standıktır. Biraz biraz standıktır. <gülüyor> Uzak tutmaya çalıştı adam kendisi biraz standıktır. İşfa etmiyim kendimi işfa iş, iş etmeye. İş, iş ya kimse Ama, bak bu podcast dinleyen kimse küçük gelini izleyip sondaki rol caption'ı okumayacak. He, o zaman e, kurgucu size yani. ev arkadaşın <gülüyor> kurgu yönetmeni. Ev arkadaşım bu arada ifşa deyince de, Daredevil ifşa da çok güzel macera mutlaka okuyun. Arka bahçemiz şey sunduğu, <gülüyor> <gülüyor> Drink and <kick>. Geek. <gülüyor> Sonra oraya döndük. <gülüyor> Aristo. Evet, Ben de değil mi? Evet. Sherlock. Aha, i̇çerim, Sherlock içerim, içerim, evet. Aklımdaydı, of. unuttum demin. Vay o üzerinde biri duruyor. Adam, aslında kale için mi? kaldırmıştım <gülüyor> ama az geldi, biraz koyarsan hayır demem. Önünde duruyor diyorum böyle hayır, şişler. Ben aslında size vurmak için kaldırmıştım ha, da. Şuraya. Sonra hayır az geldi dedim ki koymuşken bana da koyun da bağır bittim yüzü oh, yine bir British dizi. evet kaplıyım mı çıkmıştı Kapling. yok hani yine bir ha, British ha, dizisi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ve ha ha Evet, yani izlemeyen de varsa lütfen oturup izlesin yani. Bir sonraki sezonunda. Krizmos videosunun geleceğine dair evet. e, dedikoduların olduğu. Krizmos episodunun ki sezon değil galiba. Sezon yapmayacaklar. Yani. Yok, sezon yapacak ama, vardır, ama. onun öncesinde bir. Krizmos. Beş yıl olacak. Çünkü iki senede bir sezon yaptıkları için. Abi sanırım Krambir, Krambir <gülüyor> <gülüyor> Batch, Krambir Batch, Martin e, Freeman, yaklaşık e, Hollywood filmlerinin %80'inde oynadığı için Martin Freeman, ay, ay için, onu ya, onu diyeceklermiş, işte. yani en çoğu zaman bulamayabilirler ya lan. büyük patlattı o Son dizi. Son zamanlardaki en büyük sıçrama tahtası dizi herhalde. Tabii. Bir o, bir de şey e, Avengers'ta Tom Hiddleston olabilir. Abi herif Sherlock oldu, ondan sonra Pardon. Han oldu. E, şimdi aktör, şimdi Strange de. Oluyor. Doctor Strange oluyor, oluyor. Star, Star Wars'a ne olacak acaba yani ha? Star yok. Ya bence var. Yok, e, no comment dedi bir abi, şeyinde. Abi kesin var o zaman. O zaman no comment dediyse kesin vardır. Kesin Çünkü, var. Çünkü, e, hani Marvel'a daha bu şey olmadan önce Marvel'da oynar mıydı? Ve o sesin, o sesin dedi. olduğuna ben iddia no, ediyorum hala yani. yok, öyle demiyordu. Diyorlar bir ki ne oynarsınız? doktor Strange. Ha ha yaptı böyle doktor ama sonra o konudaki açıklamasında bayağı böyle bir aşağılığı da hani böyle oynamam falan gibi. böyle Star Wars'ta bence Star Wars trailer'ındaki ses muhabbet. Yüzü görmeyeceğiz. Evet. Ama, ama Star Wars trailer'ındaki evet. ses Small bence Ball, o yani. Hayır diyorlar ama değilmiş yani. Hayır diyorlar. Diyorlar ama Bu arada şey hani Star Trek'te de kan değil kan değil diye bir sürü açıklama yaptıklarında ondan sonra kan ki bu arada bu herif şey... Onda yani, da, da J.J. Abrams var. Evet. Popüler Allah. kültür demişken bu herif şeyi de oynadı. Ne o herif? Sarı. Evet evet. Wikileaks. Oo evet Wikileaks. Onu, yani, anladığı, ha. onu ha. ki oynadı herif yani. Herif tabii harbiden büyük patladı yani. Hobbit'te Smaller oynuyor mesela. Sesini ben daha doğru. şey. Ki Martin Freeman'la beraber... Abi Star Wars'taki yani, yani. yani, ses de o herifi ya. Herif. Yani harbiden Kesin seviyorum yani. herifleri. Kesin de. Star Wars'taki sesi olan ben. Hortta Cross şeyi açan adam o benle. O olabilir of. belki. Yüzükleri görmüyoruz. Çiftli olarak belki de yüzüklerin Efendimiz serisindeki Hobbit dahil bütün elflerden daha elf görünübülü bir adam. Evet, var. Yani. evet. evet Göz yapısı, çene şey yapısı, yapısı Yüz yapısı harbiden böyle şey. Bu dünyaya şey... ait gibi durmuyor. Yani yani. Peter Jackson'un bu adama bir elf rolü vermemiş olmak Bence büyük bir evet, evet. Silmarillion'u çeker yani. belki Peter Jackson da biz de böyle dizi yani, yapacakmış ya zaten. Yapsın abi her tur <gülüyor> bir bölüm. 175 bin bölüm. Marvel <gülüyor> yani Marvel Mar şey, şey, filmi, filmi çekmem. <gülüyor> Marvel filmi çekmem ağladım. Bu arada bunu belirtmek hani, istiyorum hani, arkadaşlar. Ha, neydi o geyik? Kaç böyle 100 senelik miydi <gülüyor> dizle? Hayır hayır bir şey vardı böyle. Ya i̇şte bitince 2 senede bir bir bölüm çeker falan muhabbeti. İşte toplam kaç? 78 bölümünde çekeceğim evet. demişti. Yüz küsur senef alan oluyordu. bu. Ee, kimde? Şu an ben mi? Mi? Ve bunun üstüne Angels of America. Vay, ee, yok bende. Ve ben Angels of America'da risk alıyorum abi. Bu da almıyorum ya koy. Ben koymayacağım. <gülüyor> ben de koydum. Ben çok beğeniyorum o diziyi. Ya risk alayım dedim de. Hadi o zaman Angels of America'cı var. Niye? Çakal. Abi. Çünkü... Meryl Streep. Bir de şey, Yok, bak, bir şey diyeceğim. Angels of America, şey onu Klo senin Klo söyleyen abi. önce benim için bu bir homofobi olarak algılanmasın ama bir gay furyası başladı bir ara Hollywood'da. E, gay satar mevzusu oldu. E, onlardan önce, o furyadan önce yapılmış ve samimi buldum. Evet. E, ben, e, ben de şey zaten. E, tamamen samimiyeti inandığım aynen. için çok seviyorum diyecektim eğer. Zaten o gay herifi oynayan herif işte Vids'te e, şey oynayan herif. Hangisi? Gay. <gülüyor> herkes gaydir, neredeyse dizisi Ya işte <gülüyor> kanser olan, <gülüyor> ana ana gay. Ana gay. <gülüyor> <gülüyor> main gay. İlk age. Okey. Koca yani, ayak yok. Yani meleklerin ahiledi. <gülüyor> ya şey, bir yani şöyle bir şey vardı. Ee, şimdi tut. ismini hatırlayamadığım bir yönetmeni hmm. ve yapımcısı ve yazarı var <gülüyor> dizinin yani. Evet koca evet abi. Bunu unutmadan söyleyeyim Frasier. Ulan deminden beri aklıma geliyor gidiyor. <gülüyor> geliyor, ha onu benim tahmin ettiğim değilmiş. Frasier'i evet. içerim ben Frasier abi. Sen Cheers'dan mı Frasier'i? Abi ya? kaç kere aklıma geldi unutup unutup diyorum en son Cheers dedi. No, şey <gülüyor> <gülüyor> Oradan <gülüyor> aklıma geldi sonra sen diğerler yerden çağrışımı yaptın dedin oradan Kocuğum, aklıma geldi. Sen içiyor musun? Tavcım ben artık bundan sonrakilerin hepsini içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de içiyorum. Adam dizi seviyor abi konsept olarak. Oğlum. Adam, adamın sevmediği bir şey var mı? Hayır. İçmeyi de seviyorum. Evet. Yani, <gülüyor> yani kaç sezonunu hatırlamıyorum. On mu? Ee, yok ya. 7, 7 mi? Yedi. Yedi sekiz falan. 8 oldu, falan. Ya, harika bir diziydi. Kardeşi. Naivnas. Ya yani, kardeşinin no. görmediğimiz kız. Evet. <gülüyor> evet. Ee, bakıcı, yani bakıcısı babalarının bakıcısı. Aha. Adını unuttum şu an. Şu an köpek oh, Köpek de, demişken, de harika. onu köpek demişken. Madabatyo'daki köpek de ayrı. Yani güzel. Preju güzel dizi izleyin. Daphne, Daphne. Daphne. Evet, evet Daphne oradan şeyle evlendi evet. hatta. Hatta şeyle de, de CSI'da da şimdi Ted Danson'un karısını oynuyor. Evet. Sen CSI'yi ne zaman söyleyeceksin diye bekliyoruz. <gülüyor> şey. yani bakıyorum. Şimdi işte 25'e girmez. Gelirsek <gülüyor> bakarız. Artık dolduramazsak. O zamanlar... Bunu yani yazarsınız diye düşünüyorum. Breaking Bad. Ben de yok. Ben de yazmayacağım. Ben de var abi. Ben henüz izlemedim. Ben de Oha. Ben de izlemedim. Oha. Oha. Bekliyorum ben de. İlk sezonunu izleyip bıraktım. Çok iyi dizi oğlum. Çok iyiydi yani. Ama 25'ime koyamayacağım. Benim. Evet. Yani en Çünkü azından... Çünkü iki tane yerim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> en azından eş dönem dizilere göre çok iyi final yaptığı için bile. Evet. Takdir edilesi dizidir. O zaman çakalım kolamızdan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence herkesin 25'inde olması gerek anlıyız ya. Kimse söylemedi o zaman. Game of Thrones. Haa <gülüyor> ben de içeyim. Ben de yok. Game of Thrones daha birinci bölümdeyiz. <gülüyor> Çünkü kitabını okumak istiyorum hepsini. Ama adam ölmeden hepsini yazmasını bekliyorum. Ama ya, merak etme sen zaten ya, adam ölmeden ben Einstein yani. <gülüyor> <gülüyor> diyorum. Einstein diyorum. Hayır işte şunu demek istiyorum. Adam ölmeden hepsini yazsın hemen girişeceğim. Hı. Ee niye gelmiyorsun? Ya şeyi mi tamam bekliyorsun şu an abi? Elif'in bitirmesini bekliyorsun? Evet, Elif'in bitirmesini bekliyorum, evet, şey. bitirmesini bekliyorum Hı, başlamak, başlamak için. için. Allah Allah. Allah Allah. E ölürse ne olacak? Ölürse sonra Cuma <gülüyor> Babylon gibi, Skim gibi bir kitap yazarlar. <gülüyor> <Abi, gülüyor> Arsinler bayağı çünkü roman değil şey yapmış. He kendi yazamazsa son kitabı yani okumayacaksın. Okumayacağım. okumayacağım. Silmiyorsunuz zaten roman olarak düşünmemişim. O bir ansiklopedi olacakmış. Tek sayfaya sıkıştırmışlar yani. Tek sayfa mı? Nasıl? Ne tek sayfa. Sarısı. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne tek, tek sayfa. Roman yani olarak o deliye indirmişler. Abi. Metafor. Biraz, Game, Game, oh! <gülüyor> Game of Thrones'un güzelliklerinden konuşalım o Güzelliklerinden konuşalım. Güzel. Yani. Abi ben zaten diyorum hep, ilk sezon, ilk bölüm, ilk sahne. Yani benim için bütün Game of Thrones sarısını başlatan şeydir o. Ondan sonra ilk sezon bittikten sonra bütün kitaplarını okudum. O zaman ben içeyim diyor. Smith Jones, orijinal adını bile bilmiyorum. <gülüyor> TRT'de yayınlanmış Western dizisi, herhalde 5 yaşındayken falan içtik. TRT... <gülüyor> TRT'de sabah... 10'da yayın açılır 12'de tatil olur akşam 7'de açılırdı pazarları o, o gün normalde hep 7'de açılırdı da pazarları 10-12 arasında bir, böyle 2 saat kuşak vardı ve sabah 10'da mı 11'de mi ne Smith Jones vardı 2 kolbor biri, biri çok hızlı silah çekiyor öbürü de harika bir kumarbaz süper işte Western öyle bir şey. Five-Fly five falan yaptı. gibi uzayda uzayda değil. <gülüyor> çölde at üstünde falan. Sonra onun devamını yaptılar. Brokeback Mountain. <gülüyor> Abi o kayış dağı ya. Kayış dağı. Ben içeyim Smith Jones'a. Öyle bir dizi yokmuş oğlum. Ya, orijinal adını bilmiyorum. Orijinal Türk yani TRT'deki adı Smith Jones'tur. <gülüyor> ya <gülüyor> Ant değil tabii. Smith <gülüyor> ve Jones. <gülüyor> Sweet and Jones muydu? <gülüyor> Sweet... Semen Dewey. Dewey. Kaç yapımıymış? 71. Oha! <gülüyor> 71'de dizi yapılır mıymış lan? Bakabilir miyim? <gülüyor> Resmine bir daha bakmak istiyorum. Hiçbir de dizi istiyormuş. diye bir şey var mıymış ya? Allah'ım zaten. Bu arada bakar mısın? 8.7. Adam siyah beyazları geçti ya. Hayır renkliydi bu. O zaman Kafka eski. Sandi mi? E, Twin Peaks. Ah, site. Bir daha ya, izledim. Yani, çocukluğumda Star'da izlemiştim. Sonradan DVD'sini ah, Son için yani. ee, e İçerim seyrediyorum. Efes tamam için giness içiyoruz. Peki mi? içerim içelim. Twin Peaks'e içilir. Ben de hastasıydım. Star'da böyle her hafta o bölümü beklerdim. Evet. İnanılmaz iyi Twin bir diziydi harbiden. Bir şey. Ve yani normalde o kafayı pek anlayamam. Hani şey olarak. Ama Twin de, Peaks ruh mu olacak? Bak anlamam mesela Lost evet, Highway falan. Bıraklar. Hiç anlamadım. Hiç Losta anlamadım. O Holland Drive. Şu, ha Drive biraz anladım. O, o o kadar kötü değildi. Lezbiyen diye. Lezbiyen olduğu için anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Twin Twinkies'te de böyle sevişmeler falan vardı ya hani böyle <gülüyor> falan. Hani karılar da iyiydi çünkü. Cheryl Fen. Lost <gülüyor> Time'ı da vardı sevişme de. Ama ya Cheryl Fen vardı şeyde. O zamanın. O zamanın evet. Shallow Fen. Queen Club'ındaydı değil mi o? Ne o herif? Bir şey hatırlamıyorum da sonra kolsuz bacaksız olduğu neydi? Bir şey cutting matting bilmem ne. Cutting değil de neydi ne bilmem ne. Kadın adı. Boxing Helena. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of Boxing Helena güzel. İşte, Cheryl Fenn çünkü güzel yani. Ben onu da sinemada gittim. Ben ona sinemada gittim ben de evet. O zaman her bir boka sinemada gidiyorduk çünkü. İnternet Hı. yok indir olayı yok. Oyun film. Arkadan şey. Sonra... Ne anlıyor? Yuk ses şeyi bozuk oynaya ha. oynaya boku çıkmış şeyin filmin. <gülüyor> Arkadaş sürekli böyle bir çünkü e, e, en bir noise geliyor. Çünkü tam Yani Amerika'da yani, da o kadın, kadın herhalde öyle <gülüyor> popüler. Tabii o zaman internet olmadığı için bilemiyorsun ama yani Türkiye'de büyük popülerdi o kadın. O Twin Peaks sonrası falan. Ki o zaman da iken. O zaman ben. O zaman senin az önce söylediğin şeyi söylüyorum. Perfect strangers. Aa, siktir Buna içilir. Kuzen Kuzan Balki. Kuzen Bana birisi doldursun. Bana, bir şey. Ben de istiyorum. <gülüyor> ben istemiyorum. Bir tane kalmış benim. Abi Perfect Strangers'a içmeyeceğim yani. Ya, Oğlum, mi yani? Oğlum Kuzen Larry, Kuzen Balki ya. Balki. Abi yani Or. hastasıyım. Süper dizi. Oo, biraz. Hiç izlemedim yakın 10 yılda. O 10 yıl öncesinde arada belki tekrar yayını varsa denk gelmişimdir. Ondan da emin değilim. Hatırlamıyorum yani. Ama Balki'nin... İddia oyunu, Amerikan futboluyla ilgili. Onlara da kafayı işte memurlar bilmem ki bir yerler. <gülüyor> Tamamen Türkçe durdurla izledim bütün diziyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi çünkü şöyle bir şey. Ben izledim yakın dönemde. Hı -hı. Kahvaltılarda bazen açıyorum. indirdim büyük İngilizce ile yüzden sesiyle olmuyor. Ha, Şu an tabii olmuyor yani. o, doğrudur. O sesler çok ya yani, O zaman iyi. hani çok iyi Türkiye'de yani. böyle en iyi tiyatrocular seslendirme evet, evet yapıyordu. Yani. Dizinin filmin sonunda hatta film biterdi. Seslendirmenler diye. Ha, evet. Onların evet. isimleri akardı o dönem yani. Şey, ama o, o yani ben de Türkçe dublajlı halini Hı -hı. seviyorum. Bir şey vardı bölümü. Bunlar uzakta o sporları şeyine gidiyorlar. Kursuna böyle bunlara biri dayılanıyor barda da falan. Gidiyorlar sonra böyle eve giriyorlar işte biri böyle baton ekmek almış öbürü sosis mi, sucuk mu ne almış Muş birbirine bağlı. Bu arada tüm kişi muhteşem ekiliydi izin. Evet. Böyle gibi tutuyorlar işte. <gülüyor> i̇şte hiç bilmiyorum nançaku diyorlar bilmiyoruz. Hiç bilmiyorum. Mançıkayı biz yani diyorduk. Yani işte ya ben de çocukken <gülüyor> olmuyordum o yüzden bilmiyorum. Harika bir bölümde o da böyle. Evet. İşte şöminenin üstünde böyle duruyordu falan. Altı, Altı attı bilmiyorum. İlk kötüymüş be. Evet oluyor bazen. Efendim kültlüğü yine yarım kalmasından kaynaklanan bir dizidir belki. Yani devam etse belki çok fena patlayacaklar da. Ee, Jericho demek istiyorum. Jericho. Çok severim ben evet. de. Evet. Evet. Evet. Ama ben Aslında bilmiyorum. yarım kalmadı o. Sonradan devamını getirdiler bir sezonda. Hatta onunla da eğitilmeyi çizgi roman olarak da devam etti. Evet çizgi bilmiyorum. Re Rezaletti. Üçüncü sezon da zaten rezaletti o. Yarım kaldı diye düşünülden sonra hmm. bir sezon daha yaptı Kötüydü. DMZ'e benziyordu hatta. Geri kalanı. Ona dönüşmüştü hikaye. DMZ'i söylüyorum ben. çok iyi. Çok güzel ama herifler kasabadan çıkartıp hmm. bütün Amerika'ya yaydıklarında hikayeyi toplayamadı. Yok biliyorum yani. izledim. İşte Texas vardı. Texas kendi taraflarına evet. çıkmaya çalışıyorlar falan filan. Bir tane e, Amerikan bayrağını değiştiren bir ekip vardı evet. falan filan. Yani o da çok şey anmadı bana. İşte o GMZ'e benzedi biraz. Bilmem ne. O işte o da yarım kaldı aslında. Çok çabuk toparladılar çünkü. İşte orada bir saçma tabii bir O zaten uçak aksiyonu işte yaşadılar. Tabii yani. tabii. Ama yine de özellikle evet. Amerikan topraklarında patlayan nükleer yani şey, bombalardan sonra hayatta kalma süreci <gülüyor> bir kasabanın <gülüyor> bu şeydeki durumu güzeldi. Daha en yakın zamanda hangi popstarın Popstar'ın ne yaptığından baksalar e, insanlardan bir anda ilkel topluma ilkel köleci feodal topluma <gülüyor> dönüşleri çok mesela evolusyon yani. revolusyon aynı tadı vermiyor değil mi? Herhangi bir, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir tat veriyor mu revolusyon? bir tat veriyor. Ağzında yenik bir tat veriyor. Ya en son böcekler uçuşuyordu ışıklı feodal ışında. Onlarmış e, elektrikleri götüren falan filan gibi böyle saçma sapan bir şey var. Bir de varmış falan. Elektrikleri geri getiren memoristik vardı onda. Evet. <gülüyor> bir de sonra galiba orada böyle süper yapay zeka gibi bir şey çıktı ortaya. İnsanların bedenlerinin yani içine. İşte o şeyler var ya. Bu nano ve şey biyoteknoloji. Evet. Her türlü açıklama var. Nano, nano, nano. Evet 70-80'lerin gama ışığı gibi. Nasıl olsa kimse... Ki en fazla tişörtlerin su Goratex Yapıp yapabileceği şey Goratex. Okey bende mi? Çek evet. şey, kopyanı bakalım. Ben hani sırf 5, 6, 7. sezon için Doctor Who diyorum. Okey. Amy Pond diyorum. Ona ben de içerim ama yazma. Ben de ben Benim bir tanem var çünkü. Hiç diyorum. Ben doktor Who'ları... sana ıı, yazıyor muyuz? Ben Arada renk geldiğim yani. haricinde izlemedim. Seviyorum ama izlemediğim biliyorum. bir diziye de yorum yapmak istemiyorum. Ben Matt Smith Doktor'una bayılıyorum yani. O dönemki hikayeye de bayılıyorum. Hikaye mükemmel. Ben, ben fazla yani şey geliyor. Absürt efektler, evet. Absürt falan Esiz bana acayip şey. Ya. çiz, evet. Yok bunu. şey de çiz geliyor buna muhtemelen. Konu monu. Town Cold, Christmas Tabii. falan filan. Yok yani. yok abi. abi şey... kolu, kolu çok iyi ya. Yok ben de beğeniyorum da ben tamamını izlemediğim için eklemiyelim. Bence sen beşten başla ya. Bence, ben 1'den başladım. 1'den bir başlayayım mı? 1 <gülüyor> çok zorluyor çünkü. Yok, son 2 bölümü izleme. 2-3-4'ü izleme, i̇zleme, izleme. i̇zleme, izleme ya. Yani. Yani. yani hani uf olayı kötü değil. Bilmiyorum abi, Matt Smith ile Matt Smith ile başlayalım. Ben Rose'u Rose oynayan asrını seviyorum. <Gülüyor> Biraz da ondan Rose deyince çok anlamlıları var. Sen onun şu yeni izledin mi? Rose bir oynadı bir diz var. Ha, psychological. Ha pardon. O güzel okay. bir ösel. Okay. Ros demişken Rose. Rose. Rose. Uh, Flight End of the Conchords. Oğan, o doğru. Ta hmm. en başı da Şili şey geçiyordu. <gülüyor> bende <gülüyor> yok. Öldü mü? Kafka. Unutuyorum. Öldü mü? Flight of the Conchords. Ha. İçiyorum ama yazılmasını Gelsin. istemiyorum. <gülüyor> hala bir, bir dizim var hala sakladığımda. Ama içiyorum yani. Çünkü Flight of the Conchords müthiş. Niye müthiş. Flight of the Conchords? Hadi bakalım. Çok komik çünkü. <gülüyor> Gerçek miydi? Çünkü çok iyi. komik gerçekten yani. Şu biraz. Ya müzikleri iki tane Benim bazen zorlandığı için ben yazmıyorum yani. Abi müzikleri ama ya herifleri bildiğin zaman müzikleri gerçekten çok komik lan sözleri. Çok yani. komik de Hani vırt, vırt Hele dizinin dışında bu heriflerin o stand-up gibi yaptıkları şovları izleyince çok daha eğleniyorsun. Sadece şarkıları söylüyorlar. Ama herifler bir şov çıkarmışlar oradan. Birbirleriyle pastaşlıkları falan. E şarkılar da aslında bizim çocukluğumuzun grup vitamin şarkıları gibi düşünebilirsin. Ama heriflerin o şarkılarda bile çok acayip yeni karakterleri var. Yeni karakter yaratıyorlar herifler yani. O işte atıyorum... E, robotik bir dünyadan bahsettikleri <gülüyor> şarkıları da var. Caveman oldukları şarkıları da var. Çok, çok güzel, çok komikler yani. Heriflerin mizahı e, ince mizah değil. Çok kalın kalın mizah ama e, çok eğlendiriyor herifler yani. Bilmiyorum ben de çok sevdim. Flight of the Concurs'ta biraz şey var bence. yani çok dev zaten Hepler sürekli şey yapıyorlar. İşte hani bizde de çok yapılır ama bizde çok yapıldığı zaman Biraz aslında da ama şey yapıyor. abi Olacak o kadar komedisi tabii, yapıyor. Tabii tabii. Yani. Onu diyorum. Kalın mizah derken. Ama hani biz o çok onun içinde olduğumuz için çok böyle çiğli gelir ya bize. O dışarıdan bir şey görünce işte New York'ta yaşayan iki tane yeni Zelanda'lı aksanlarından dolayı yaşadıkları salaklıkları falan görünce böyle başka bir komedi oluyor yani. O bir anda olacak o kadar komedisi. New York'taki iki Zellandalı üzerinden yapıldığı zaman o yüzden bence çok iyi ki olacak bu kadar da bence çok iyi bir komedidir ha. Kutuluyor. Lazik o, zaman... o kadar da bir sonraki turda söyleyebilirim <gülüyor> <gülüyor> O zaman ben evet. O zaman ilk Türk dizisini ben söylüyorum. Süper baba. <gülüyor> <gülüyor> çok göçsin ya. Ben bunu içiyorum görüm ama burada yazmam istemiyor. O <gülüyor> muhurcu. <gülüyor> Top fifty yaptım. <gülüyor> <gülüyor> süper baba. Gel lan. Süper babaçılar. Süper baba. Ba, hepimiz içtik. Hepimiz şeyi beklemedik mi? Aristo ee, haricinde. O düğün sahnesinde bir anda kararan görüntünün üzerine gelen siyah sesinin ardından bir. Koca yaz boyunca acaba bu dizi tekrar başladığında <gülüyor> ne olacak diye beklemedik mi yani Yani bence gelmiş geçmiş Türk dizileri içinde. Kim iyisi, vuruldu lan? Kim vuruldu yani abi. Ona rakip olabilecek bir dizi. Hani, yok yok. Yok. Hani iyi diziler var. bütün karıların hepsi mi iyiydi abi? Hepsi bir iyiydi. tanesi çirkindi. O da müthiş bir tiyatrocuydu o karibin. Aynen. Şevval Samloğlu. O zaman Sam, zaten, zaten herkesin aşkı Aynen öyle gerçekten. Ve harikaydı dede. Dedeyi de çok seviyordum. Baba. Yani, Babayı dinlenmeye... çok sevmiyordum. Babaya biraz uyuz oluyordu. Baba biraz uyuzdu. Ya şey bile güzeldi. Galatasaray Lisesi'ndeki Fenerbahçe'nin hikayesi bile güzeldi. Yani, güzel. Onu bile sokmak iyi bir akıl şeydi yani, yani. Çok tamamen böyle inanılmaz samimi. Hani Türk insanına her şeyine dokunan. Onun oğlunu oynayan herif büyümüş cemaatçi olmuş. Cemaatin bankası yeri, da bir şeylerinde oynuyordu en son. Yani <gülüyor> neyse yani diyorum. İzlememiş olan Türk, özellikle Türk olanlar için söylüyorum. Yani hani yabancı. yabancı kim dinliyordur ki? Sen <gülüyor> mesela. Ben izledim abi. Aynı hani şey tabii. ATV'de izledim ben. Ha. Live izledim. Canlı. <gülüyor> Bu arada onda da bromans vardı abi. Var var. Var. Yani var şeyle. Nihat'la. He Nihat. Ha, Nihat. Nihat. Ya yani, ha, gerçekten harika diziydi. Nihat. Niyetin çaycısıyla, şey çıraıyla niyetin kendisi evet. arasında bir bromans var. Çok acayip bir dizi yani. Evet. Bromansın Türkçe'si geçen bir altcasıda bir şey gördüm. Hoşuma gitti. Ne demiş? Yani Kardeş sevgisi. Unuttum. <gülüyor> unuttum. Unuttum. <gülüyor> Fena değil. Hani, birader aşbi değildi. Yani. Birader da... <gülüyor> aşbi. Hani... aşk. Of kanka aşk. Ona benzer bir şeydi harbiden bu arada. Ama ya abi şimdi. Amerikaların uydurduğu bu kelimelerin. Yani Türkçesini nasıl bulabilirsin ki yani? Bulamazsın. Bromance. Herif iki kelimeyi böyle yapıştırmış. Hem de çok da güzel yapıştırmış. Evet. Evet. Bitti benim. Süper baba şey. O zaman. Turbit mi? bit, Ne oldu? Sen mi? Ben başladım. Ben başladım. <gülüyor> sen başlamadın, mı? ben başladım. Sen başladın o zaman. Ben başladım. Kafkesli. Benden mi diyorsun? Evet. Sliders diyorum abi. ben sizin hiç bilmiyordum. Evet, sen ha, de, sen de değil mi? Ben çok sevdiğim şeyler. Hatta ben koca ayada <gülüyor> izledim de. Sliders, 90'lardan bir bilim kurgu dizisi. Hani bu sequelslerin işte <gülüyor> falan filan olduğu dönemlerden. Türkiye'de yayınlanmadı yanılmıyorsam. Abi ee, sen nasıl dizin o zaman? Almanya'daydım ben <gülüyor> o sırada. <gülüyor> Tabi de o dönem video kasetlerle göndertiyorduk da Türkiye'ye bir sürü dizi burada yayınlanmayan izliyorduk ediyorduk. Anlamıyorduk pek ama izliyorduk yani. <gülüyor> Sliders'taki olay şey abi. Genç bir çocuk var. Herif şeyi keşfediyor. Bir aletle paralel evrenlere bir portal açıyor. Allah, Allah. Evet. Ee, Bunun bir profesörü var. İşte bir hatun var. Bir bilmem ne falan. 3-4 kişilik bir grup halinde bunlar. Bir şekilde slide ediyorlar ilk bir evrene. Sonra slider aleti abi bozuluyor ve kendi evlerine dönemiyorlar. Ama slider aletinde bir timer var. Zaman geldiğinde portal açılıyor ve bu bazen 5 gün sürüyor, bazen 3 saat sürüyor, bazen 2 hafta sürüyor falan. O yeni portal açılana kadar o evrende takılıyorlar. Bu lan Black Sciencemış bu. Çok <gülüyor> çok güzel. Ama geri dönemiyorlar. Yeni olayı o yani. Bazı evrenlerde kendilerinin farklı Nasıl? halleri var. Bazı evrenlerde kendileri hiç yok. Bazılarında işte dünya çok daha acayip bir yer bazen distopik bazen değil falan. Sürekli her bölümde farklı bir evrendeler. Çok... Ve dediğim gibi işte her bölümde bazen 3 saat, bazen 2 hafta o evrende takılmaları gerekiyor. Başından maceralar geçiyor yani. O dönem için hani konu olarak da ne bileyim oyunculuk olarak da çok keyifliydi yani. Ben daha hatta 5 sezonun tamamının ne bilgileri var. Yani. Bence reboot edilmesi lazım. Ha, geçen annem konuşuyordu. Çok seviyordum. zaten. Hani, reboot edilmeli işte bence. Bence de edilebilir yani. Zaten şu anda bütün Hollywood ne bu ya. <gülüyor> Yapalım abi burada yapalım, balabalık. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bence aynaya bak olsun. Aynadan böyle şey olsunlar. O da paralel evrene gönderme değil <gülüyor> <gülüyor> Of tabii of. Çok Aynada siyah değil. olsun, bir de Black Mirror göndermesi olsun. <gülüyor> olsun. Bir de hatta aynaya ki, e, kime en güzel falan desin. Ha bir de elma olsun <gülüyor> falan. Budur, <Ondan> sliders. <gülüyor> Çok iyi ki abi. bitti mi? Tur <gülüyor> bitti. <gülüyor> Siktir. Ulan şimdi hatırladığımı unuttum. Ha. <gülüyor> ben, ben şimdi Hatırladığımı unuttum. <gülüyor> bu turda ben zar atmıyorum. Evet. Adam bitirdi. Evet. İki dekenden sonra her şeye. Dört. İki. Bu sefer ben alacağım. Bek, beş. Bir. <gülüyor> Be. Sonuncu oldum. Bu turda ben alacağım diye. Ben mi ilk oldum? Lan? Evet. Hiç yeah. <gülüyor> yeah. de i̇şte düşünmedim. Biliyor musun? <gülüyor> Kalırsın mı böyle işte. Alırsan benim birinciliğimi. Yazlıkçılar. <gülüyor> Kaç oldun? Türk'ten bir tek spin oldu. <gülüyor> Kaç oldum? Bir de yani, anın yani. ananın kızı vardı bir de spin-off'u. Hatırlıyor musunuz onu? Mu? 3 kaldı. Ayşegül'den şey kaldı kaldı ana diye dizisi ha. vardı. Benim 5 kaldı. Bu katilin baba bir. dizisi vardı. 3. Bir de ananın kızı diye dizi vardı abi. Sen asıl Allah. uzay zekiyi nasıl koymadın onu şaşırdın. abi sığmadı işte. Yoksa yani. çok severim yani. Kavanozdaki evet. adamı da koyamadım. Oldu. Uzaylıca. Söyle bakalım ki, çok şaşırdım. kan Dur düşünüyorum. Çok yeni bir dizi söyleyeceğim. Filmini de çok seviyorum. Ondan altı kalır yani yok. O yüzden Fargo diyorum. Fargo, Fargo. çok yeni. Güzel yani, ama. İkinci sezonda ne olur bilmiyorum ama birinci sezon yeter zaten abi çok iyi. iyi yani. Bitse de olur dizi şu anda. Her türlü tahsil. Zaten ediyor. öyle olacak. Yeni karakterlerle hmm. gidecekmiş bir sezon. Ya, yine yeni karakterler de bu şeyi korursa en azından. Prodüksiyon ve yönetmenlik ve senaryo ekip korunursa hiç fark etmez kimin geldiği, kimin gittiği diziye muhtemelen. Ama ya fark etmez derken tabii bir Martin Freeman'la evet. Billy Bob Thornton'un oyunculuğunun tavan yaptığı bir iş özellikle Billy Bob Thornton şeyle beraber benden düşmüştü. Neydi o Oscar aldığı Hale-Berrin'in? Haa, gibi ha, ha. ha, sikimli evet. O yüzden aldı zaten <gülüyor> Oscar'da. Ee, Hatta sevişme sahnesinde sansür olarak şey koydular ya, kafesteki e. muhabbet kuşları, amına koyayım. Yani, şimdi çok kötüydü, oradaki Willy Wonka'nın sonu çok kötüydü. Ama bu filmde de bir o kadar iyiydi abi. Neyse, dediğim gibi e, Fargo oyunculukları muhteşem, senaryosu güzel, baya fargo yani fargo yani, evet. yani e, fargo. tabii canım Kuan Brothers'ın şeyi Ya yani. bu arada çok çirkin bir şey söyleyeceğim. Bence Hı. filmden daha iyiydi ki filmi de çok severim Film ya. Şimdi çok seviyorum. Filmden daha iyi bilmiyorum filme duygusal bir bağım var. Ondan e, şey yapamadım ama olabilir. Daha olabilir. Iyi. Çok başarılıydı çünkü. Bir de tabi e, dizi formatının da anlatımı daha farklı filmde. Yani iki buçuk saatli sınırlı değilsin. Ya evet işte hani mizahı karakteri birazcık daha derine inebiliyorsun. Daha e, rahat. Fargo'da biraz şey olduğunda daha durağan mesela. Dizide o kadar durağan evet. değil yani. Fargo biraz daha dizisi biraz daha şeye de yaklaşıyordu. Hani e, şeyi koenlerin e, filmin havasını taşımakla beraber bir yandan Cohen vari ama tam o ayarda olmayan başka filmlerin Davut. De... Mesela zaten... Simple Plan diye bir film var. Evet. E, onun havasını da taşıyordu. Zaten biraz. orada şey diyorlar hani Fargo aslında sadece Fargo'nun değil işte e, şu filmin bu filmin esintilerini taşıyor diye. Tabii canım yani ona bakarsan şeyini de taşıyor. Yine Koenler'in uh, No Country for Old Men'in de esintilerini evet. taşıyor. Yani. Okey. Bende mi? Evet. Bakalım No Country for Old Men'in ne zaman dizisini yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Yapı olur, yapar, olur. Yaparlar. Oyer Burden'ın Haviyer vurdum. Haviyer bardan biraz o son konuşmalarından sonra o tarafından biraz bitiyor. Ya ben... Bilmiyorum o son konuşmalar. Newsroom'u koyayım. Iı, kaç kalmıştı benim? Senin beş. İsrail muhabbeti. Evet. Newsroom'a içiyorum dinle ben. Dinle dinle. Hep bayağı hmm. iyi bir konuşma yapayım. Yani ben hep bunu söylüyorum şeyle ilgili. Yarın sorkinle ilgili. Hani onun biraz hani götü kalkık elitist tavrıları hani yer yer rahatsız etmiyor değil yazarken. Evet. Hayır, çünkü bazı yerlerde biz beyaz çünkü. Hayır çünkü <gülüyor> biz, biz bazı yerlerde, yerlerde çok ne? uçuyor Aynı altını dolduramayacağı çok Dolduruyor bariz. Mı? Yok ya altını dolduramayacağı Dolayına çok arka bariz arka şeyleri güzel, güzel. ideolojinin üzerine tamam. ideolojiye yaslayarak kurtarıyor tamam mı? Mesela işte Don Quixote muhabbeti anladın mı? Yani Don Quixote'yi idealize duruyor ama Mission to Civilize muhabbetinde işte. Onu Don Kiote'yi azlıyor ama Don Kiote'nin kendisi zaten hani havada bir konsept. Yani her şeyi yere bastıramıyor ama ama bence çok uygun adam, çok uygun bir konsept Evet, oraya evet, orada evet. evet, diye evet. çok, çok çok iyi, uygun, karakteri ne? öyle. Çok iyi yani. Ama yağ değirmenleriyle dövüşen bir adamdan bahsediyorsun. Hani herifin yaptığı da gerçekten Hı -hı. böyle yani, sonuna kadar. sonunda hani asla bir kazanamayacağı evet. bir Mücadele yani. İşte onu diyorum hani ideolojiyi yasladığın yer bir ideoloji olunca aslında şey hani yer değirmeni abi yani yapacak bir şey yok kadar bir anda o oraya da yazıyor Ama hayır asla savaşmayı kesmeyeceksin. Savaşmaya her zaman devam edeceksin diyor. Yani zaten Don Quixote'un ideolojisi de o. Sen istediğin kadar yer değirmenleriyle dövüş. Zaten hep onların altında kalacaksın gibi bir fikir yok ki orada. Yani Don Quixote yani, bile zaten bunu fark ediyor. Tabii bir, tabii farkında farkın zaten. Yani, Deliliğin evet. içinde bile farkında yani. yani. Zaten yani, Don Quixote'un deliğinin şeyi var yani. O konuda haklısınız, o konuda bir şey demiyorum ama yani Deli. söylediğim şey sadece <gülüyor> Newsroom'a şey değil, e, sınırlı bir şey değil. Yani bunu... Şeyde de yapıyor, ee, Sunset Street'te de yaptı. Tamam mı? Hani genel yaklaşım tarzı, ideolojiye yaklaşım tarzı, hani saf ideolojiye dayadığı için her şeyi, hani bunun realistik bir e, renderını diziye hiçbir zaman yüz koyamıyor. Senin de bunu daha önce de Sunset üzerinden hmm. tartışmıştık. Ben benim en sevdiğim diziler arasında yani iki yerin falan daha olsa Uzaylı Zeki ile beraber olabilirdir. <gülüyor> <gülüyor> Ben ki, de Sunset'i ki şey, orada yine Chandler'ım da var benim. Erin evet. Sorkin'im sonuna kadar dibine evet. kadar var. Hani hayvan gibi bir kadrosu var Hollywood orada. Dolowitz'im bile var. Herkes var oğlum. Müthiş dizi bu arada. izlemediyseniz şey tam ismini söylesene ne? <gülüyor> e, <gülüyor> Studio 60 on the Sunset <gülüyor> <gülüyor> İzleyin, mutlaka izleyin. Müthiş dizi yani. Ama mesela oradaki başarısızlığı şey, orada yani aslında Newsroom'un konsept Konsept anlamında neredeyse birebir aynı. Saturday Night Live'ın arka planı orada aslında hmm. evet. hikaye. Ama orada başaramadığı şey benim gözümde. Orada bir de hani live komedi yazmak durumundaydı adam. E tabii orada Onu da yazamadı. daha fazla komedi tamam. vardı. Herif Aaron Sorkin o kadar komediye yatkın bir adam değil çünkü. Evet çünkü bir de oradaki komediler e, şey e, ama kendi komedi eksikliğini de şeyle e, Chandler'la doldurmak istedi zaten. O, ama işte Chandler'la doldurmak oluyor. istediği ko, doldurmak istediği alan da aslında komedi yazarlığı anladın mı? Yani Chandler'ın uzmanlık Tabii. komedi alanı da değil anladın mı? Ama işte mesela Newsroom'da ayakları şöyle daha iyi yere basıyor. Yani bir işte, kere gerçek, ge geçmiş aynen. gerçek olay Hani onu hani günümüzde değil, hep böyle iki senenin öncesinin olaylarına dayandırarak aynen, aynen. yazdığı için Newsroom o yüzden ayakları çok daha yere basan. Aynen. Dizi. Ki insanların o büyük gündem içinde gözünden kaçırdığı Kaşan şeyleri de aralara soktu, soktu. işte, climate change'i koydu. Amerika'nın yedi botları gösterdim ama o şey var ki stüdyoda artık şey yapıyor. Yok hani geçtik o noktayı bilmem ne falan böyle. Bulacağız diyor ya ya ya ya. Ya. Ciddi misiniz Evet <gülüyor> evet. Çekiyor. <Kaderi gülüyor> yani öldük <gülüyor> zaten yani. Name muhabbetini öpürsün diyor. <gülüyor> Uğraşmaya gerek yok yani. diyor. Neyse ama e, için, için. bu arada fact check yap, yapmışlar yani hani. Hmm. Bilmiyorum hiç okudunuz mu niyoz <gülüyor> ilgili? Herifler bütün haberlerin altında da hani araştırmışlar yani. hani Climate Change hikayesinde o işte şey yanardağ muhabbetini de mesela araştırmışlar. Rakamlar bile birebir doğru verilen rakamların hepsi yani. Ama işte e, şey e, koca ayağında dediği gibi sans Strip'in başarısız olduğu yerde Newsroom'un başarılı olmasının işte en büyük etkili Sunset geçmiş. Sunset Strip başarılıydı. <gülüyor> yani başarılı ben beğeniyorum çok seviyorum o ayrı mesele. NBC'de yayınlanmış olması bence büyük hataydı. Ama NBC'de çok para verdi o diziyi almak için. Orada hayvan gibi bir bidding sonucunda sonucunu almıştı çünkü. Neyse. Newsroom. Ama işte e, bence o Sunset Strip'in eksiklerini çoğunlukla tamamlayıp hakikaten güzel bir kadroyla da. Hatta şey e, Jeff Daniels'ın güzel bir rolde geri gelmiş olması çok tabii, tabii yani büyük bir şey artist söyleyecek yıldızını parlar. Yani ben Emily Mor Mortimer evet, ayrı severiz kendisini. Çok. Ama yani ben, bana göre mesela Jeff'ter yıldızın benim en beğendiğim rolü oldu. Evet. evet. Ve yani ben açıkçoyum diziye doyamadım. Yani doyamadım yani. Olivia Mann'ın karakteri Olivia <gülüyor> Mann zaten <gülüyor> burada bak burada hani o karakteriyle çok iyiydi. İnanılmaz yani. Ki normalde bana hani finalde yaptığı gibi işler hani başka dizilerde çok zorlama gelebiliyor hani Olivia yani Manın yani. karakterini mesela daha en baştan aslında ona aşıkmış işte yani Evet muhabbetine bağladı ba batmadı bana hoşuma gitti evet. mesela izlerken normalde batar öyle şey. ama yani Olivia Manın karakteri de biraz mesela. böyle tuhaf hani evet, hatta evet, çok tuhaf bir karakter hani ama yani Olivia Manın ka oynadığı karakteri hani herhangi bir erkeğin zaten ama sevgisini oynayan sevgisini oynayan herif de aslında birebir ruh işi gibi yani. Evet. Birebir aynılar neredeyse yani. Bir ama şey getiriyorsun Rose. Çok iyi. Evet. Hani e, İKJ herif ha. bunları yakalamaya çalıştı. Evet. evet. evet. Bir sevgilidir. Tamam. <gülüyor> Yok çok iyi Yıldırım diziydi. Çok, çok, çok iyi. Demin bir şeyden bahsediyorduk unuttum yine yeni dizimi yani. Yenizmi yani, daha sezon şey, daha yapsalar, 3 sezon daha izler. Ama izlerdim. şu an ilişkilendiremeyecek kadar iyi. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor ya Ya zor zor zor zor zor zor zor zor zor zor Gider gibi geliyor bana ne bileyim. Ee, bir de onun Yeni bir film projesi var. Muhabbeti de çok güzeldi o heriflerin yaptığı. <gülüyor> Herifler Anladın de Lorine'i getirdiler West, West Film'de. Baya Michael J. Fox arabayı gördü. <gülüyor> <gülüyor> Doktor diye bağırdı <gülüyor> ya. <gülüyor> ee, ne yapıyordu ya? Ben çok sevinmiştim. Anne yani Sorkin yazıyor diye. Haberini yaptık. Unuttum. Haberini ben yaptım artık. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> Neyse ne üzürüm. Çok iyi. Ee, bitti bu arada. Ee, seri finalini yaptı. O yüzden toptan izlemek isteyenler toptan izleyebilir. Evet. Zaten kısa kısa sezonda. Yani, kaç? 10 10 16 Evet 10-16. On, evet, yani, diyorum yani bence yani bir o sezon daha gitse izlerim yani. Aynen. Ve komik bir anekdot diyelim. İlk sezon adamın işe aldığı bütün yazar kadrosunu kovuk herif bütün se bütün seri kendi yazdı. Evet. Ben öyle mi dedim? Bak. Evet. Onu mu dedi? Yani... yazdık. yazık kendi başına ya. Ya yani onu bilmiyorum da o Yaman'ı öyler o nerede görmek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Ama o, o role gerçekten ha yani çok iyi. i̇yi. Ah, <gülüyor> <diye> nasıl, <gülüyor> yani hani, kendim, o rol yani yapıştır. hastasıyım kendi orada bir de böyle hafif takıntılı çok zeki bir kadını oynuyor inanılmaz zeki bir kadını iyice böyle şey yani hafif asosyal falan böyle yani Olivia Mann'ı o rollerde görmek istiyoruz. İşte eee sonuçta iyi rolünde de görmek Oynattığı istiyorum. Oynattığı tüm oyuncuları parlattı da parlattı. A, aynen öyle. Yani sadece bu saydıklarımız değil. Öbür ya tabi... rollerde oynayan herkes. Ya o atıyorum fare gibi kız var mesela. Herkes hani... yani hepsi. Hepsi o kadar iyi o kadar parlattı ki hepsini. Evet. Hepsi çok iyi oynadılar O Jimmy oynayan efendi ben çok beğeniyorum. Ya mesela şeyi bizim Patel Ha. ha o çok Onun iyi olmuştu ya hele, hele sezonun sonunda öyle bir karizmaya dönüştü evet ya yani. ama çok ama işte, iyiydi e, mesela o Neil karakterini ben de çok seviyorum evet ama mesela o son bölümde geri dönüp yaptığı konuşma mesela ya birazcık ben, havada kaldı ya gibi ben açıkçası ben, benim çok ben hoşuma utanıyorum gitti utanıyorum ben sizden dedi ben, ben çok hoşuma gitti işte ya aynen öyle yani o olan işte şöyle yani Evet, yani ya, arada, arada, arada ya, ya. Çünkü karakterlerin neredeyse yüzde %90'ı yüzde hepsi idealist karakter. Evet, yani onun... hepsinin e, savunduğu işte siyasi görüşleri çok sağlam savunuyorlar kendi içlerinde. Ama Hı -hı. ama sevgili olduklarında siyasi görüşlerinde bile oynamalar oluyor. Anladım? Hani o çok önemli, çok gerçekçi çünkü. Oynamalar oluyor ama o yüzden bile, yani o görüşleri yüzünden bile sevgilileriyle sorun yaşıyorlar, şey yapıyorlar. Yaşıyorlar ama yine de bunu çözebiliyorlar mesela. Bazıları çözemedi. Yani şey olarak da güzeldi. Evet. O hani o ekip gerçekten hani böyle o Charlie'nin topladığı ekip evet, diyeyim. Aha. Hani gerçekten böyle yani hani gerçekte olur olmaz o ayrı konudur. Hani onu tartışmayacağım ama böyle idealist gazetecilerden oluşan, Belki de bizim hele özellikle Türkiye'de böyle görmek istediğimiz gazeteciliği yapan bir ekipti. O yüzden belki de bize hani bilmiyorum bana iyice böyle şey geldi. Yani iyice yani, güzel. Şey, bir yandan da tam bir beyaz Türk dizisi. Çünkü. Evet. Elitist yani. bir dizi. Evet. Yani. Aaron Sorkin elitist zaten. Yani. Kadrosunu beğenmeyip kendi yazıyor. <gülüyor> İbit. Evet. İbit. Evet. Zarlılara evet. geliyiz. Ben ne kam bilici evet. Ya e, son iki şeyim kaldı değil mi? Ya evet. sıkıntı. Ya <gülüyor> aklımda bir sistemi yaparken aklıma bir şey ee... geldi ya. Valla ben çiftler çiftler içiyorum bir süredir. <gülüyor> ee, o yüzden garanti olanı söyleyeceğim. Diğerleri ısma hala seçim yapmak için biraz ha. bekleyeceğim. Anladın? Tamam da güzel oldu. <gülüyor> ben, <gülüyor> yavaş yavaş. Ben açıkçası bir ee, roman, sıralamasyon e daha güzel oldu kafam bunda. Evet, benim de öyle. Bunda <gülüyor> baya eş, <gülüyor> bir de Down hayır bir de. kişi var. daha var, bir. Bir evet. de o o kadar böyle yanında bu kadar çok içmemişti. <gülüyor> Şaka maka, bu sefer bayağı içtik sorkin, ya. Sorkin, <gülüyor> sorkin, sorkin, sorkin, sorkin. <gülüyor> Şaka maka, o halen çok içtik. Neyse abi. Ama uzun evet. bir zaman. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Çok Anladım. uzun bir zamana. <gülüyor> Bence 4,5 saat olmuştur. Şimdi. Listede o olması garanti olan işi söyleyeyim daha önce söylendi zaten. Boku çıkarak, tecavüz edilerek söylendi de. Turiz bir söylemem lazım. Mecburum ben o diziye ya kaç koymam. benim kaç kaldı sonu yüzünden koymadım son yüzün bölümü çok var. kötüydü ya yani en, sonu en daha sonu. son daha doğrusu en sonu, sonu. Hani, son hani bütün bölümün son, son evet yani, yani o, böyle her şey çok eden, iyi gitti yani, bir evet, anda dururum ben ha bir anda çok amerikan böyle popüler kültür dizisine dönüştü yani, orası yani. tıplıyor kaç tane kaldı benim senin dört kaldı hayır sen ölümle burun da geldi senin bitti o zaman Kızımı ee, gördüm. 7 dakikalık. Sen bütün sezon boyunca Tanrı'ya inanmayı reddetirdin bir adamsın. Çünkü demin aklımda son, olanı unuttum. Bana bölümde, da yaz. Son bölümden bir önceki bölümde şey görüyorsun. Risto bana da yazdın Super mı? Çünkü ya. unuttum bir, diğerlerini. Şey, havadaki bir kara delik görüyorsun. Bu Dizide de. birden supernatural bir şey oluyor yani. Ondan sonra da dine dönüyorsun. Kızımı gördüm ben o kara deliğin içinde falan diyorsun. Ya bu çirkin yani. Hayır, ama de, yani, yani mantık anlamında hani... Tamam e, hissettirdiği şeyler çirkin ama mantık anlamında da şey yani rasyonalize edebiliyorsun. yani Yok, adam, edemiyorum. Ben. Adam büyük bir e, trajedi sonrası reddetmiş tamam mı? Ve o trajedinin bir ucundan yakalayıp hadi geri dön muhabbeti oluyor full circle oluyor. Ama reddettikten sonra da herif sallamamazlık yapmamış, oturmuş bulmuş. Hayır, red... okumuş. Hayır, işte, reddetme yani. çabasını gösteriyor. Ama aslında. evet, ya o bir çaba sonucu. Reddetmiş. Yani tamam, gerçekten ya. siklemese ya şimdi okumaz, bize etmez. Ama umrunda olmaz. Reddet sürekli reddetme o, çabası o. o, reddetme o. Hayır, böyle bilinçli bir, bir, bir... bir şey görmek benim hoşuma gitmedi dine dönmesini bile hani karakter açısından bir noktadan sonra kabul ederim. Ama böyle hani o havada o kara deliği görmek, böyle bir dizide o kara deliği niye koydunuz abi oraya? Abi zaten görsel efektleri falan para harcamışlar. Evet Sliders'ın portalına benziyor da buna koyayım oraya. Ha, bir de zaten son sahnedeki gökyüzüne yıldız koymadılar <gülüyor> falan çok çirkindi yani. <gülüyor> yani, yani. Son sahnede işte o böyle yani hani orada yani böyle bir dizide en azından içlerinden birinin ölmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi. abi çünkü bak hep, hep böyle kimse öl diyor diyor abi, şey. ama, ya. tamam, tamam öyle gidiyor yani böyle çok sert çok şey keskin gidiyor bir anda son 10 dakikada klasik Amerikan filmi sonu yapıyor bana sunuyor evet. ya evet orası öyle tamam bak klasik Amerikan yavuşaklığı var son 10 dakikada ha, yoksa ben ama, zil, ama koydum da listeme çok şey beğeniyorum 7 dakikalık kesmesiz o sahnesi yeter bana abi o sahneyi çekmekteki cesareti, o sahnenin akışındaki mükemmellik, yönetmenlerin üç bir kere seyrettim. Yönetmenler Üst bölüm bitti üç kere seyrettim. Üstüm. Yani ya, bir kere seyrettim. Bak, jeneri. bölüm bitti sonra yönetmenlikler başlamış. Evet. Sınır, sınır, Allah belanızı. Ya o yani. şeyler bir de çok iyi. Heriflerin hani geçmişe hani dönüyorsun ya da işte geleceğe dönüyorsun. Bu arada Tulu dedektifleri yani. için yani, bir mini seri, bir mini seri. Yeni bir mini seri yapacaklar. Yapacak yapacak yeni sezon yapmayacaklar o zaman. Tabii tabii. Yani yeni sezon Yani cilsin. Kendileri de öyle diyor o, zaten. Oyunculuk farkı yani da öyleydi. Şey mesela yani Matthew McGannaghan diyeyim her zaman. McCannohay. McCannohay. Harikaydı. Bu arada e, ne bileyim lan White Man Can't Jump olan adamın adı. Oscar aldığı zilmem bile iyi oynuyordu abi o dizide. Evet. Woody olsun. hastaydı ve onun mesela o gençliği, yaşlılığı... Abi nasıl yapmışlar? Göt oğlum. Yani harbiden elif yani onu yani izlediğinde görüyorsun onu. Bir şey diyeceğim. Her şey. Dadar yok. Ya, ya yok. Hatunun güzelliğini demiyorum. Ha, güzelliğini de Ya bir, bir önceki oynadığı iş Percy Jackson abi. Şöyle bir düşünün. Tamam mı? Ondan iki tane de Percy White Jackson de de oynadılar. Tamam mı? kadar hiç izlemedim. İki tane Arada Percy Jackson'da ben izledim. Ben orada bir alışık olmuştum kısa. Ve mükemmel çünkü. Hatun. Vasat da oyunculuğu. İnanılmaz yerlerde vasat, ama komple vasat desin. dizilerde ama orada ya güzelliğini geç yani abi güzelliğini nasıl geçeyim ya? o dizide çünkü Altun yoktu lan. Bu yani da çaktığı... O tabi canım, şaka baka. Neydi lan evet, yani? o yani? Ve, ve ne kadar güzel çekilmişti. Al sana işte erotizm, al sana seks amına gireceğim. Dibine kadar verdi. İki tane hani meme göstererek diyorsun? verdi hem de yani. O genç kız yokmuş. Vardı, işte, o evet. genç kızdan bahsediyor. Dadaryo'yu diyor. Dadaryo'yu o, işte. o meme öyle Sonradan buldu yani. olabilir mi? Mesela şeydeki asıl değil mi? Yani? Yani. Yani. Sonradan bulduğu da şeydeki atın. Benşideki evet, atın. Evet, benşideki. Ben streki altım da hasta ha evet. aslında aslında. Yani, yani ben dizi de ya. kötü alıyor. Yani şey, şeyin diyorum. genişliği değil mi o ya? Keprosun karesini oynayan kız sevmiyorum. Ben, yani. ben onu da çok yani. seviyorum. Ayrıca hep seviyorum Abi. o kariyeden. Hangisini? Karesini oynayan diyor. Ben de çok karısını seviyorum. Olsun oynayan... ya ben pek sevmiyorum. Ben seviyorum. Çok ya. seviyorum. Ghost İyi, Protocol değil, ondan öncekinde de oyunuyor. Müşim kası bulunuyor. Müşim kası bulunuyor. Benim kafam iyice güzel Ha şeyde oynuyor hatta Kiss Ben Ben. O, o da güzel ne kadar güzel. güzel benim çok güzel. ilk 20'mde var galiba. Benim yok ilk 20 kiss, 20'mde kiss, ama çok bang, güzel. Ben de oynuyor. <gülüyor> kiss Ben Ben şeyini oynayacağım. Mel Kilmer, Downey, Downey Jr. Evet. Zaten evet. oradan sonra hani Elif tekrar oyuncu bir şey olmuyor. Tabii ama asıl tabii ki hani ayrıldım tabii abi. ki yani. Ama ikisiz bir... ben. ben. Evet. evet yani oradan başla. Elif'in evet. oyuncu olduğu tekrar hani evet. bu Elif. Hayatta bu adam hayatta sadece yani. bağımlı değil bir şey diyorsun. Şey. Aynı öyle yani. Wel Kilmer'in da son iyi filmi oldu. Evet. <gülüyor> ondan sonra Balina gibi oldu <gülüyor> orada da bir tane fotoğrafı var ya bu kadar hey guys <gülüyor> remember <gülüyor> me remember <Batman>. <gülüyor> I was Batman Batman'i bilmiyorum da <gülüyor> Elvin Jim Morrison ya Birdman hatta ama aynısı gibi. aynı ya, aynı ya. A, po filmin posterini koy aynı, evet Ay, Jim Morrison resmini yapışır yani ee, vokal performansı da çok iyi değil mi o inanılmaz inanılmaz gerçekten yani Gelmiş geçmiş en iyi Castinglerden biri yani. Yani eee ondan şey, sonra vokal performans olarak benzerine Johnny Cash rolünde şey ne? Evet. Jayn Ray Charles. Ah yani. evet. Jay Charles da çok iyiydi. Evet. Şerif ya. Bu arada Hit evet. geçeyim Friends'in bir bölümünde eee Batman muhabbeti. <gülüyor> smoking kiralamaya gidiyorlar. Evet Aoud'un giydiği yani, değil mi? Diyorlar ki bu Smokin'i işte Batman filminin galası için işte mı giymiş falan. Sonra da anlaşılıyor ki Walkie'm'ın böyle Dandik'si Kobe filminde giymiş evet. bir toksiydi. <gülüyor> <gülüyor> Siktirin lan falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama onun için bayağı Chandler istiyordu da <gülüyor> Rosa <Rochelle> mı falan öyle bir şeyler vardı. O zaman... Sıra. Yani True dedektifi ben, de... ben yazmıyorum bu arada. Nasıl? E, sen niye... söyledin. Sen, e, sen, sen söyle söyledin. <gülüyor> <gülüyor> ben True Detective'i diyorum ama ben yazmıyorum. Ben niye yazmıyorum? <gülüyor> Çünkü bilmiyorum. Ben, <gülüyor> e, ben izlediğimde biraz fazla hype ediyor. edilmiş bir durumdaydı zaten dizi. O kadar hype'a... Şey evet, diyorsunuz. Yani o kadar hype'ın beklentisine karşılayamadı <gülüyor> benim için. Yani benim dizi... çevremde arkadaşlarım sürekli ha, Dizi başladıktan sonra çünkü insanlar farkında hassittir. Evet, bir evet dizi abi kadar. ben öyle başladı. Dizi, dizi başlamadan önce biz ben evet. ilk böyle evet. yayınları görmemiştim. Ben, ben çevrenden bahsediyorum işte birileri de işte ilk fragmanı yayınlandığında bir siteye koymuştuk. Çünkü yılın şey, en iyi iyisi dizi falan izledim. gelmiş geçmiş bir. Fragman da jeneri görüntüsüydü. Çok iyiydi. Jenerik de iyiydi çünkü. Kenarek mükemmel canım. Turu dedektifi şey fragmanı izlemedim kimin oynadığını da bilmiyordum. Ee, tamamen işte bir gün e, günlerden bir, aslında, bir gün tamam mı hani e, ne izlesem aaa türü dedektim sezon 1 bölüm 1 yazıyor basayım buna diye sonra tamamen sessizliği gömülüm işi gücü bırakıp izlediğimi biliyorum yani yani şey mesela bizim bu e, podcastlerin müziğini yapan e, sevgili Maestro Avi'nin çok büyük tavsiyesi üzerine izlemiştim ben yani onun da zevkine güven, güvenirim. O da mesela seni yıl en iyi diye tavsiye etmişti bana. Ki o zamanlar Hannibal izliyorduk anladın mı? Hannibal'den daha iyi olabilir mi? Yani Hannibal ile bire birebir kıyaslayarak izlediğim için mesela o seviyeye gelmedi. Başka Ayrıca... bir dizi ama ya. Evet evet. Tonu farklı çünkü. Başka bir dizi yani. Ee... Ya burada söyleyemediğim bir şey var. Sana Neable deyince aklıma geldi. En yani oğlum, yani bence şöyle bir, bir şey var, Batman sinemada, şey. E, sinema denen sanatta e, Hannibal'la e, şeyi True Detective birle karşılaştırmak işte e, Wagner'le Picasso'yu işte yani Wagner evet. e, daha iyi bir müzik Picasso'nun yaptığı resimden falan demek gibi bir şey yani. Aynen aynen. Sinemada öyle bir durum var biraz çünkü. Hı. O da bir sanat türü ama işte hepsini içindine barındırdığı şimdi, için öyle onu bir karşılaştırmıyor. Bir durum var yani. Onu karşılaştırmıyor. O, o aldığı entelektüel hazı işte bilmem ne onunla karşı. Şimdi şöyle yani. diyor ki ben böyle bir dizi izliyorum. Bundan bu kadar zevk alıyorum. Yılın en iyi dizisi dediğiniz bu dizi o kadar iyi ise ben o zaman en çok az bunun şey kadar, bunu en az bunun kadar haz aldım. Ya diyeyim. şöyle kesinlikle, e, e, e, ben, evet, ben de işte türü direktive kötü demiyorum. Bunu da, hani kötü bir şey dediğin de, şey, yani şey, de, şey, yani şey, şey, de demiyorum. Hani kötü bir dediğin de demiyorum. Şöyle bir şey, ya. türü direktive kötü demiyorum. Başka duyulara amaca talep ediyor çünkü. Ama şöyle bir şey, ekonomide şöyle var. Yani aldığın utility diye bir şey var. Utility yani böyle elli ölçemezsin ama işte ekonomi böyle boktan bir bilim. Eee ölçemedim şey utility'ye bağlıyorsun. Yani sonuçta hani bir şey bir şeyle karşılaştırman söz konusuysa. Ya şimdi evet, şöyle azla az bağlayabilirsin. Şöyle yani. diyeyim ben en azından. Dizi izlerken senin e, önem verdiğin, kağıt üstünde önem verdiğin kriterler vardır işte. Entelektüel şey e, düzeyi olsun, işte görüntü kalitesi olsun, işte e, oyunculuk, evet, senaryo, yani. yönetmenlik, görüntü e, yani. yönetmenliği işte kolay izlenebilirlik mesela benim için çok önemli bir şey. Evet, ben yani beni kasıyor mu izlerken? Beni zorluyor mu zorlamıyor mu? O moda gelmeli miyim gelmemeli miyim? Her an izlenip izlenemediği Aynen. bir dizi ee, için önemli. Evet, sürüklüyor mu? Hani bunu her an izleniyor ya. Her, hani bu, her an izleniyor benim için. Ben yani herkesin kriteri farklı sonuçta abi. Evet. Tabii yani bana mesela Heart of Dixie'yi her anlar an Mesela işte. farklı boyutlarda izleyebiliyor muyum? Siz her an değil de hiç izleyemeyebilirsiniz. Yo, yani. Heart of Dixie'nin yazmanı bekliyorum ben hala. <gülüyor> Heart yani of yani. Dixie'yi ben her an izlerim canım. Mesela, İzlemiyorum. Ben, <gülüyor> izleyemem mesela. E, çok farklı izleyelim. boyutlarda canım her an, he, Heart of Dixie tarzı şey, dizi çekmez benim. Şey Çekmem yapıyor baş... mu beni? E, Ama bu tarzı mu? diziyi her an canım çekebilirim. Hannibal çok boyutlu tatmin ediyor. Yani mal gibi sırf cinayet CSI'di odaklı ya. da izleyebilirim CSI kafası da izleyebilirim Hannibal'ı sadece sesini kısıp görselini de resim gibi izleyebilirim hani e, diyaloglarını da ayrı bölüp dinleyebilirim ama şey True Detective'de o yok o tek odaklı bir dizi ya yo baya yani, aslında öyle şey olarak diyemeyeceğim mesela hani diyalogları, yönetmenliği hani şöyle bana atıyorum alıyorum. hayır Belki bak evet. şu anlamda atıyorum söylediğin. Evet, çok kişisel bir şey değil Hayır değil şu anlamda. Kişisel bir şey. Benim anladım bir kişisel. numaramda. True Detektif daha aşağıda. Ama daha aşağıda değil 5 <gülüyor> de gene. Yani şöyle evet. katılıyorum sana atıyorum. Mesela sen 10 tane şey saydın. hani Mesela? True Detektif'sinde de 9 tane vardır. Yani hani ha. ben şey için söylüyorum. Hani çünkü onunla diyalogları iyi. Yönetmenliği iyi. Bilmem iyi. Oyunculukları iyi atıyorum. Bir şey eksiktir ama yani onu anlıyorum mantığını. Mesela senin. entertainment values'u mesela çok düşük bana benim için. Ha, ha. O detektifin. Olabilir. Abi sinema bu bahsettiğin öğelerin hepsini bir arada barındırmak durumunda olan bir Abi. E, sanat formu. Abi. Ama Sesini kapatıp sadece görüntülerini izleyebildiğin ya da görüntüsünü kapatıp sadece sesini dinleyebildiğin falan bir sinema biçimi yok. Hayır, yok, yok ama ya yani, kişisel şeyler. Bile... Ben de o yüzden şeyi diyorum, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hay ben zaten ee, onları birebir... bir turu dedektif, impresyonist resimse, hennable, expresyonist resim. Tamam. Yani, yani. Ama işte onu da bir senin bir böyle bir yani, aynen, senin beğenin de impresyonist yönelikse, sen tabii ki. Sen impresyonist resmini daha çok seviyorsan tabii ki onu hayır, daha hayır, daha çok seviyorsun. Hayır. Bir de şey de fark eder. Aynı, gibi. aynı abi, gibi bir impresyonistle karşılaştırmak bence yanlış. Tamam, ona katılıyorum Hayır, zaten ama o yani şekilde kişisel, karşılaştırma yapmıyoruz zaten. Se Ayrıyetten. Mesela ben e, şey, e, ekspresyonist bir dönemin X e, ressamının A tablosunu beğenirken, işte ne bileyim, e, postmodern X sanatçısının Y tablosunu da aynı şekilde beğenebilirim. Evet, bu benim ama, kişisel bak, tercihim. Ama şurada anlamadığım bir şey var. Bazen elma yemekle armut yemek Aynı keyfi verebiliyor. Aha. Yani Sen sonuçta hani aldığın keyfe bakar. Mesela bir film izliyorsun çok büyük hissediyorsun. Tamam Büyük hissetmek. Hani bu e, duygusallığıma hitap etti işte komedik yönüme hitap etti değil. Büyük, büyük hissi veriyor. Böyle bir his veriyor. Hani özellikle belli bir hissine hitap etmemiş. Sadece büyük hissetmişsin ve büyük olduğu için hoşlanmışsın filmden. Prodüksiyon olarak demiyorum. Gerçekten böyle bir ağırlık, bir büyüklük görmüşsün. O hissi vermiş. E, sonra gidip çok daha sikko bulabileceği hmm. insanların ama bir komedi izliyorsun. Aynı büyüklük hissini alabiliyorsun. Evet. O zaman da karşılaştırabiliyorsun yani, işte. Yani Diyorsa ki bu filmle bu film ikisi de bana aynı büyüklük hissini verdi. Yani, ama biri elma biri armut yani. yani bir komedi kabul dram mesela. Bu çok kişisel bir şey. Evet, yani evet. sonuçta ne olursa olsun senin için verdiği haz önemli sonuç evet. olarak. Yani bu ha. toplam o hazı yaratan etmenler çok farklıdır hani atıyorum yönetmendir, oyunculuktur, senaryodur yodur, bilmem ne direkt toplarsın. O haz, sana verdiği haz sonuç olarak önemlidir. Ben diyorum mesela Avengers var bir şey, Avengers 1 var bir yanda, bir yanda Battleship var. <gülüyor> ha, Battleship'i Battleship, Battleship tercih, Battleship tercih ederim. <gülüyor> ya o ACDC girdiği anda verdiği hazı Avengers'ın bütün hepsini topladığımda alamıyorum yani. Yaşlı denizciler ekli. Evet, ya. evet. Tamam, tamamen klişe bir sahne. Tam bir Amerikan Milliyetçisi Aynı, adam. Ya talih <gülüyor> eski kafayım. Çünkü şöyle işte film eski başlıyor. Amerikan Milliyetçisi. Babam hep öyle derdi bana. <gülüyor> mesela böyle bizim Ozanların filmleri öyleydi. hani şimdi. Ak'ta olacak. Yok, yok, bu bu her hafta ne de zaman, ne zaman başlayacak. Evet. Yani hayır abi herifin bir enkırı var orada. Yani. Babası bir şey Anchor'lamış bu yapı aldın mı? Film, mi? film, film şimdi başlıyor. Alırmış, i̇şte film şimdi başlıyor. Bir de tabii Avengers için de eksik bir ölüm O gazarı aldığı var. zaman o Anchor'ı hatırlıyor. Aynen ya yani o kişisel, o kişisel o kişisel hatırlıyor. bunlar. Anladım. Ya Avengers için de mesela Iron Man'in o kadar öne çıkması, Captain America'nın arka planda kalması benim için eksik Amerikan... ...faşisti... ...VYP... Yani. Yani, ...bütün bunlar hep... ...yani kişisel şeylerine dayanıyorsunuz evet, olarak... Evet, yani... ...o yüzden mesela şey... ...güzel olan şu mesela hani... Ya, evet, işte ...bir kişi... girmeyelim. Hayır, ...yani mesela bu podcastlerin güzel yanı da bu işte... ...hani biz bir kişi, iki kişi, üç kişi oturmuyoruz... Bana gireceğimiz zaman... ...hani böyle dört beş kişi oturuyoruz... ...o yüzden farklı hani beğeniler... ...farklı şeyler sonunda... ...başka listeler çıkıyor... ...hani evet, evet hepimizin çok beğendiği... ...ortak şeyler de var... Birimiz bir şey söylüyor, tek başına beğendiği bir şey. Ha, mesela o güzel e, güzel ya. Rose e, Rose'nin kaza bir başka örnek vereyim mesela. About Time, Shindlers List tamam mı? Mesela Shindlers List'e baktığın zaman o her şey ile bütün tek bir hikaye, tek bir odak noktası tamam. Onu anlayamazsan o filmin senin için bir değeri yok ama anladığın zaman çok büyük bir film. Bu arada güzel çok güzel bir örnek çünkü baya benim için de terazide aynı hani. Şeye koyabileceğim bir filmler. Ya, ama About Time'ı ben aşağıya koyarım. Ben mesela. çok severim. Verdiği his de benim için buradaysa. About Time'ı verdiği his de burada gelecek. Ama About Time'ı benim tam için çok yüksek olmasa da Başka hislerden işte. daha yüksek. Başka hislerden yüksek değerde veriyorlar. Benim yani. için evet. daha esnek ve flexible Tabii. bir e, range'e hitap işte ediyor. ediyor işte ama romantik o. komedi ihtiyacımı da karşılıyor. Tamam mı? Hani En sık o zamanımda gülmek için de izleyebilirim. Ben güzel kız izleyeyim modundaysam da açıp Rachel McAdams'ı görmek Abi, için de izleyebilir. Şey şey Rachel McAdams'ı, <gülüyor> <mesela. gülüyor> Robby Margo, <gülüyor> <gülüyor> Robby <gülüyor> Margo'yu da izleriz, Robby'ydi değil mi? Benim ona? zaten e, ha Robbie, ha. E, itiraz, itiraz ettiğim şey şu, Ebat Time'la Schindler Ciss'i aynı <gülüyor> noktaya koyabilirsin. Ben ona itiraz etmiyorum. Nasıl? Yani işte Wagner'la Picasso'yu da aynı noktaya koyabilirsin, Zart'la Zurt'u da aynı noktaya ben, ben sadece şunu diyorum. E, Ebat Time'ı yorumlarken e, Shin Ders List'le aynen, yorumlayamazsın aynen. yani. Aynen, tabii tabii. Ben benim benim da, itiraz ettiğim şey bu. Ben zaten... True Detective'i yorumlarken de Hannibal üzerinden yorumlayamazsın yani. Onu demiyorum zaten. Sonuçta mu yorumlar? Diye, e, hani şeyin şey, adam kutu... zaten en başında onu söyledi. Dedi hı. ki, abi dedi. Bana bu dizi önerdi. Yılın en iyi dizisi diye önerdi ama ben o sırada zaten yılın en, en iyi dizisini izliyordum hmm. benim için. O yüzden yaptı o karşılaştırma yapmadı yani. Yoksa evet, tamam, abi yanlış anlamış o zaman. Ee, burada eee liste olan özürler. Yok ya. Yok Ben bir Mary with Children diyeyim ya. Asktir. Nasıl ya? Bunu nasıl unuttuk lan? Tamam, ben ben de 2 3 tane izlemiştim. <gülüyor> Sen zaten bayağı azın. Dizi olayın bayağı es Biz 25 yaparken sen 40 falan yap. Bana yazma ben de içiyorum. Yani 25 tane Benim kaç kaldı yerlerde? 2 taneye ihtiyacım senin var. Senin 2 kaldı. Benim 3 kazan. 2 ikisi de belli. Benim 1 kaldı. Senin 1 kaldı. Of ne kötü ya. Ya hadi o zaman zarmı atmayalım artık sırayla söyleyelim. Yok yok. Katıp Mary Edith Children özellikle Antrax bölümü bir Antrax <gülüyor> sever olarak hastasıyım. <gülüyor> benim aklımda kalan bir şey bölümü var. Christine Applegate miydi kızımızın? Evet, gözümüzde. evet. Geçtiğimizin çalak bir kızdır ya. Evet. Onun bir flashback bölümünde aslında böyle dahi oldu. <gülüyor> <Şu anda. gülüyor> ama arabada bir şey yapıyorlar. Kafasını çarpıyor ve malat edeceğim. Vurdu <gülüyor> gene bunlar kalacaktı mı en sona? Galiba. <gülüyor> bu arada oğlunu oynayan herif var ya. Evet. Dünyanın en kötü oyuncusu olabilir o Berbat. <gülüyor> ama <gülüyor> komikti ya. Çok komik. Hayır, komik seslendirme falan yapıyor bu böyle arada. Böyle top sakal ebeşti mi? Tip falan komik. Legend of Korra'da seslendirme falan yapıyor var bu. Değil mi? Ha. ha. Bayağı yani, yanlış akıllı oldu. 23 sene bir şey yaptılar. Tekrar bir toplular o kadroyu. 20 sene. 20, Galiba 20. yıl Yağandı, Bayağı komik. Bir, bir şey söyleme. Arada bence öyle dizilerin efsane kadrolarını falan böyle toplayıp. Hani bir bölüm çeksinler. Böyle 45 dakika falan. Hani Christmas special olur bilmem ne special. Harika olur ya. Yani. yani benim hatırladığım en eski şey. E, dizi geri dönsün imza kampanyasının yapıldığı dizilerden çok çok iyi diziydi. Çok. Mektupla yapılıyordu. Evet, o zamanlar mektupla yapılıyordu <gülüyor> evet. Yani bu şöyle söyleyeyim, şuraya kadar söylememiş olmamıza şaşırdım ben de. Hani yani Fox'un biz olmak üzere evet. e, yaptığı bir diziydi evet. o. Çünkü tamamen anti kahramandı hepsi. Evet, hepsi. Ozan sıra bende ise Peter, Pete and diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben yazmayacağım için. ama içerim. Ben i̇çerim yazmayı, çok içer yani... yazmayı çok içerdim <gülüyor> Yazmayı yani çok isterdim. İki sezon sektörü işleksin galiba. Yazmayı <gülüyor> çok içermişsin yani. Çok yani hani, Pete adında iki kardeş ve ailelerinin annesi babası. Onların özelliğinde... da büyüklük şeyleri bir, bir reunion mu yaptılar? Yeniden yaptılar, mi çektiler? Yapalım. Öyle bir Yok, şey, şey yaptılar. Çektiler mi? Yaptılar. Evet. Çektiler mi yeni böyle? Reunion gibi bir şey ha, çektiler böyle Ya yani harika bir dizi Bu kadar oh. absürt Hani Nikolodium'da birçok şey zaten çocukları Aslında çocukları Hiç için çocuk değil Hiç Hani yani. genel olarak öyle bir sürü şey var Çocuktan ama al haberi tarzı şeyler yapıyorlar yani. Ama bu Pete and Pete Yani böyle büyük yani Gördüğün en absürt Oğlum hani Bahçıvan'a Iggy Pop oynuyordu lan Evet Iggy Pop var ya Yani dizide Iggy Pop var Ayrıca o dünyanın en güçlü adamı böyle <gülüyor> bu kadarcık bir adam var böyle küçücük. Ama yani böyle işte kolundaki dövmesi... dövmesi var. Ya inanılmaz absürt ve süper bir dizi yani. Filtem filtcandır ya. Yani gerçekten hani Nickelodeon'un gelmiş geçmiş en sevdiğim şeyidir. Ve... Ben Real Monsters'ı da severdim. Ya ben de severdim evet. ama yani piten pite e hiçbir yaklaşamaz. Yani Böyle canavar gözümle. olur mu oğlum? Gözleri evet. elinde evet. düşüyor. O, o çok iyiydi gözler el, elde. Ara sıra ağzına koyuyor. <gülüyor> i̇yi <Eline gülüyor> bir şey yapacağız ama. Çok iyi. Clarissa'yı tamam. bile seviyordum lan ben. Ben şeyde seviyordum. Yani Rugrats'ı ben de çok severim. 5. Üç ve asla birinci olamadan bitireceğim. <gülüyor> <durumları. gülüyor> %80'inde bu birinciydi zaten. İşte 20'sinde de şey Sehi, şey. <gülüyor> Rose, <gülüyor> Rose, <gülüyor> Rose, Rose. <gülüyor> <gülüyor> okay, Daikan. Ya 3 dizi arasında kararsız mı? İkisini eleyeceğim çünkü daha Son önce önce başka. Şey. Daha? Evet. Ee, dönem dizisi. Benim yap. Üçü şarkı. de dönem dizisi. Ben tamam. yani, huh. de yoktur zaten herhalde. de dönem dizisi. Pride and Prejudice. Ee, evet. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama ben araya bir tane vesten sokmam gerekiyor. Deadwood diyorum. Ha, Peki diğerleri ha. neydi merak için soruyorum. Ha? Diğer ikisi neydi kalmıştı? Ya diğer, diğer ikisi mi? tamamen benim şey başka kimse kimse Bir tane Vikings öbürü Spartakus. Spartakus tamamen aksiyonu sebebiyle ha. aksiyon kurusu sebebiyle var yani. Hiç o zaman ya. ben de kimsenin yazmayacağı bir e, İngilizde Kuliskins ama birikiyor. Dedudu üstüne sezon. hiçbir şey söylenmesin mi? Yani. Ab. Söylensin tabii. E, o, o, o bitirip sanki benim diğer şeyleri Yok, diye. Diğerlerini sorduğu için. Sorduğu <gülüyor> saniye diğer <elbiydi> diye. <gülüyor> <gülüyor> Timothy Olyphant'ın başrolünde oynadığı ee, yine bir... Haş bir Ya şu anda devam eden bir dizi var. Ee, Hello, <gülüyor> Meizli diye. Biraz amdırıyor. Ee, ama e, Hello, Meizli onun kötü bir çakması gibi. Açık söyleyeyim. Ee, Olyphant şeriftir değil mi Evet. Olifant Şerif'ti. Ee, onu, ben o herifi biraz Daniel Day-Lewis'e benzetiyorum. Ben şey, <gülüyor> zaten. Ben aynı şey, Deadwood'daki bıyıklı sakalla. Ya zaten Deadwood'da oynadıktan sonra Timothy Olifant o şeyden çıkmadı. Justify'de geçtiler. Ha. Yani şapkasını falan koruyarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Transformer. Tabii canım. Günümüze geldi. Aynı işi yapmaya <gülüyor> devam etti. Aynı karakter, aynı tip devam ediyor. Castingim muhteşem dizinin. Bence ee, Timothy Olifant çok kötü bir oyuncu. Ee, o o dizi de iyiydi. O dizi de beğeniyorum ben adamım. Ee, bir de oyunculuğunu şeyi beğeniyorum. Görenek store'da beğeniyorum Timothy Dalton. Görenek <gülüyor> store'da neydi kızın adı? Jack Bauer'ın kızı işte. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet neydi lan? <gülüyor> oradaki şeydi işte e, onun yönetimi. Bauer. Şey? Bauer. <gülüyor> <gülüyor> onun yönetmeniydi. Tamam mı? Let's make some faki faki. Repini benim benden almıştır ortada. <gülüyor> Neyse bir sahneye dur. O filmle tanıdım Baran. Çok mantı ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Hitmen'i oynamadım lan bu. Ha. da güzel ya. film. Yak ya. Güzel, güzeldi. güzeldi. Hitmen'i oynamak. Oynamak film... zaten oyunculuk gerektmedi. Yok de. yok. Yok filmin genel akışı güzeldi yani. Güzel güzel. karı da gider Rus karı. Kurlenkov var falan Kurlenko da biraz abartılıyor ben. Yani hani şey, e, e. Timoteo Elefant Sevilla'da <gülüyor> tuttamam ya. Devam et. <gülüyor> güzel gidiyorduk Timoteo Elefant falan. Bence Öyle bu üstüne daha fazla konuşmamız gerekmiyor. Anladım. Ya işte Besten falan diyorsunuz sen. Diyorsun. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi söyleyebileceğim tek şey, e, Dizide güzel bir western dizisi. E, efendim söyleyeyim. Buffalo Bill ve Kalevati Jane çok güzel işlemiş. Bu kadar. O zaman Daikon son şey mi? Daikon Risto son şeyini söylüyor. Benim aslında 3 tane kaldı da. Oha! Benim 3 tane kaldı. Senin Tek bir başına tane konuşacak mı? Evet. Tek başına arka arkaya söyleyecek. Senin bir tane kaldı. Şimdi i̇şte sen söyleyeceksin. Ben söyleyeceğim. Ben Huzda Bas'ı da söyleyeyim. Of ya. Neyi? Huzda Bas'ı. Huzda Bas'ı. Ben kim? Yani sev, severim ama çok yani, yani Tony Danza. Tony Danza. İlk 30'uma sığdırırdım ben onu. Ben sığdıramam ilk otuzuna mümkün. Sen 40'a sığdıramazdın onu ya. Nasıl sığdırırım abi? Ya ulan deminden beri her şeyi içiyorsun. Hayır e, içiyor içiyorum da onları belki kırkıma ha. koyarım. Ama bunu kesin sığdırırdım yani. Evet Alisa Milano. Alisa Milano'yu kazandırmış Evet. dizi olarak. Yani Kazandırıp kaybettirmiş olabilir belki. Yok, yok yok ondan ya. sonra. Çünkü o kadar ya. Ondan hayır hayır Alisa yani, Milano yok. ondan sonra. Ondan sonra. sonra... sonra... sonra... Çok güzel, güzel bir şey var, evet. var yani. Alisa yani, Milano artık ama dizi yapmasa da Alisa Milano yani. Alisa evet. Milano'nın ondan sonra bir As ne o erotik seri, film serisi? O şey, e, Sarmaşı'yı. Şey. Onun ikincisinde mi ne oynadı? Ya önemli evet. değil. İkincisinde de Zerif'in kızı mı ne oynadı? Tamam. Bir ama önemli değil yani. yani Alisa Milano'yu orada bize verdi. Ondan sonra oynadı orası, herhangi boktan Milano filmler. Olur, mali, Alisa Milano ondan sonra Alisa Milano oldu ama. Oldu. Yani yıllarca takip ettik. O nesil için Alisa Milano büyük olay yani. Tony, daha önce şey... Diğer e, e, karının oğlunu oynayan sarışın bir çocuk var ama o da sonradan o diziden sonra oyunculuğu bırakmış. Bu arada Deep Note, Guardians of the Galaxy'de Peter Quill'in gemisinin adı The Milano ya. Hı -hı. O Alisa Milano'nun Milano'su mesela. Değil mi? Hı -hı. Bilmiyordum ben. Ben de bilmiyordum Hı -hı. O da mı hastaymış Alisa Milano? Tabii mi? o 80'lere takılıp kağıdı 80'lerden çekiyorlar ya yani, çocuğu böyle. Alisa Milano, Milano kalmış aklımda böyle. Tam ergenlik dönemine girerken. Mi? <gülüyor> Milano! Oh. Milano! Okey, sende. Ee, ben de son hakkım olarak ya yani aklıma bir sürü şey geldi. Bir iki tane bir şeyler söylemek istedim. O yüzden altın kızlar diyorum. Yani ya mesela lottery'yi söylemek isterdim. Böyle piyango bir kazanan piyango biletlerini peşinde koşan piyango görevlisi iki kişinin olduğu onu söylemek isterdim. A takımını söylemek isterdim ama ne Bunlar yazık ki söylemiyor musun söylemiyorum ama bu mention etmem Zaten lazım ama burada şu an demişken seven seveni de söylemediyim ki Oo, Jessica Biel'i işte hani, yıl hani yıl mention seven. etmek için ama sonra dönüp dolaşıp ikinci Park bağır diyeceğim bari. ikinci bağır <gülüyor> <gülüyor> Kayseri <'nin bari>. <gülüyor> dedi. Kayseris bunların saydığı. Kayseri sporlu <gülüyor> dedi. Yani evet ikinci var ya. harbiden yani. Gelmiş geçmiş en iyi ikinci Türk dizisi bana göre kebap olayı da şu an açım tabii çok güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Yani Türkan şöyleyi sevmem etmem ama hani iyi oyuncu mu? Yani yok o, bence. Ben bir şey işte, bence iyi yani normalde konuşmayı bilmeyen bir kadın. Yani, yani bence 30'dan sonra iyi iş çıkaramaz kadın. O, yani oyuncu olarak o bence oradaydı. Şener sen ama çok o hali iyiydi. yüzünden daha duygusal evet. daha dramatik hale getirdi olsa. Evet. He, he. Yani o hani böyle bir mallığı var. Ha, ama <gülüyor> şey diyeceksen Ozan Güveni. Ozan şey Güvene hasta oldum yaptı. zaten o diziden beri. Ozan evet. Güvene bayılıyorum. Hani şey olarak. Burada kısa saçlı bir abla var. Oh, of çok iyiydi. Bir daha kaybolma. Şimdi ne olduyduk? Ne olduydum? Ne olduydum? Çok çok iyiydi evet. Ozan Güven'in sevgilisi olan. Çok iyiydi evet yani güzel hani yani Türk dizilerini ben öyle doğru düz takip etmezdim ama mesela o mesela böyle her bölümünü zevkle izledim. bir diziydi. O yüzden söylemeden geçemeyeceğim bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum neyi belirtmek istiyorum yalan rüzgarı e, hayat ağacı ve e, cesur ve güzeli de menşin etmeden geçemeyeceğim. <gülüyor> O zaman ben de Show TV'nin bir dönem yayınladığı e, Mari Mar ilk Mar öpücük adlı öpücük çok çok da severim. <gülüyor> bu arada o zaman kökler demek istiyorum. <gülüyor> e, bu arada dediğin gibi zenginler de ağlar. Mari Köle abi. İzavra gibi. bu Bunları da mention edelim. Köle Oğlum, İzavra, hatırlamıyorum bile onları Köle İzavra ya. Köle İzavra'nın dizinin adı neydi? Köle İzavra. İzavra neydi abi? Başka Bilmiyorum. şey. Dönümü bile Köle İzavra. O da böyle küçük ev falan gibi. Küçük ev demişken Evet, onu da severdim çocuk yani. İkisi çöp ya. Ha? İkisi İkisi bu, bunda büyük. Bu arada o geçen var. geçen e, bahsettiğim o Meksika dizisi vardı ya, o ilkokulda geçen. Hı. Onun adını hatırlayan var mı? Yok da Yok. Burç'un böyle o dönem yine ona benzer bir dizi söyledi. gibi karusel gibi bir dizi var. Ha karusel, karusel. işte ha, karusel, karusel, ha. Karusel, karusel. Karuseli ben yazarım abi. Karuseli. Karusel. İşte oh. karusel de şey o. Karuseli yazarım. O ben. karuseli değil miydi o teyze olan, böyle rengarenk perukları olan? Yoksa o karuseli şarkıcı olan mı var? Bilmiyorum. Hı? Dur, dur. Ha. Karuseldeydi o. Karukları Karusel rengi. Mesela yedemem. Karusel <gülüyor> Kore televizyon tarihinde en yani finali en çok izlenen dizi bölümü olmuş olabilir. Ee, işte, bizde de Allah Yok hayır bizde zenginler de finali. Sokaklar bomboslu işte ne o kadın Mary Mardi de. Mariana. Mariana. Hmm. O Antonio muydu neydi? Luis Antonio. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ben çok iyi hatırlıyorum. TRT 2. Sokakta Her bir, akşam, bir kişi yoktu ya. Bir kişi. Erkek kadın herkes izledi. Yani erkekler dalga geçiyordu. Erkekler bile finalinde evde izledi. ben onu. çok net hatırlıyorum. Bütün aile hüngür hüngür ağ ağlayarak izlemiştik finali. Görürüz hmm. Çok iyi izledi bu Bizde atlı karınca diyeydi değil mi? Hmm. Evet atlı karınca. Yani son son hakkımı da e, kopya kağıdımı yazmıyorum. Onu da bitireyim. Dexter olsun. Bitsin. Olsun. Seversi Güzel diziydi. Dexter güzeldi. Yani izlemediğim dizilerden bir tane. Çok rezalet. Bir çok rezalet, rezalet bir finali bir var ama. Rezalet değil. Sonra yani, yani bence dizinin geneline kıyaslarsan rezalet bir finaldi. Yani ne grafiğine para harcamışlar zaten içinde öyle gibi. Konsept olarak da bar için. Ama son 2 sezon zaten zorluydu. Daha yani, evet. kitaplar bile yoktu çünkü. Yotların <gülüyor> da senaryo yazıldı. <gülüyor> Hanna'nın geri dönmesi güzeldi benim için. Çünkü şey Yvonne Yvon oynuyor. Ayrıca karakter de iyi. Yani fena olmayan bir karakter. Ama ben mesela işte kardeşiyle olan hikayesi bence birazcık zorlamaydı. Genel olarak beğendiğimiz sevdiğimiz bir dizi. Hatta Six Foot Under'dan kurtulup da bunu yapabiliyor olması ayrı bir şeydi. O <gülüyor> fit fit foot. Six Foot Under. <gülüyor> Six Foot. Sandviç o. He. <gülüyor> Six feet under. Dexter'la finali yaptık diyorsun yani. Yes. Öyleyse? Öyleyse. Geek'en sona erdi. erdi. Geekstra.com Geekstra.com